Elhamdülillahi Rabbil Alamin ve Salatu ve Selamu Aleyi Resulüne Muhammedin ve Aleyi Muhammed Şefaat Ya Resulullah sözü büyük şirk midir? Tabi burada e, az önce bir soruya verdiğim cevapta e, benzer şeyler Allah'tan başkasına yemin etmek manasında verdiğimiz cevap bunun için de geçerlidir. Bugün mahyalarda Şefaat Ya Resulullah yazmakta ancak bu tevhile uygun bir söz olduğu için büyük şirk değildir. Bu küçük şirktir. Çünkü Allah Resulü ve Vesselam ya demek medet ummaktır ya ey sığınmaktır, şefaat istemektir. Bu ise Allah'tan istenir. Allah S.W.T. ayette buyuruyor La yeşfe'u indehu illa izni Onun izni olmadan katında kimse şefaat edemez. Biz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatinin hak olduğuna iman ederiz. Ancak Şefaatın Allah'tan isteneceğine veyahut o şefaata, şefaata nail olmayı ancak Allah subhanehu ve teala'nın izni ve dilemesiyle olacağına inandığımızdan. Ve Allah Resulü ve Vesselam dua merci olmadığı için Allah Resulü ve Vesselam'dan direkt istemeyiz. Çünkü bizim dualarımıza icabet edecek olan Allah Azze ve Celle'dir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, onu, ona, ondan şefaat istemek ondan bir şey istemektir yani dua etmektir dolayısıyla kişi bu manada e, aşırıya gitmeyip bu sözden sakınması bu geleneği terk etmesi bu, bu sözden istiğfar etmesi gerekir doğrusu Allah'ım beni Allah Resulü ve Vesselam'ın şefaatine nail et şeklinde dua etmesi uygundur yani isteyeceği şefaati bile Allah'tan isteyecektir. Nasıl ki affı Allah'tan istiyorsa, nasıl ki cehennemden Allah'a sığınıyorsa, nasıl ki rızkını Allah'tan istiyorsa, şifayı Allah'tan istiyorsa, efendim cenneti Allah'tan istiyorsa aynı şekilde Allah Resulü ve vesselam'in şefaatini de Allah Subhanahu ve Taala'dan dilemelidir. Ancak bir kimse yani gerçekten kendisine hüccet oluşmuş bir kimse, Allah Resulü ve Vesselam'ı haşa Allah'ı sever gibi seviyorsa ve onu o makamda görüyorsa bu söz onun akidesi ile beraber ey bu akide onu büyük şirke kadar götürebilir. Ancak günümüzde görülen örnekleri bunun küçük küçük şirk olduğuna dairdir. En doğrusunu bilen Allah Subhanahu ve Teala'dır.